Doğu ve Güneydoğu'da yerel halk aslında terörden rahatsız. Kanaat önderleri de daima birlik ve beraberlik mesajları veriyor. Devlet bu mesajları ne kadar alıyor? Bir tarafta terör ve ayrılıktan şikayet ediliyor, diğer tarafta da beraberlik mesajlarına karşı güçlü ve iradi ciddi bir girişim yok gibi. Çok mu geç kalındı yoksa devlet mekanizmaları arasında ortak bir tavır ve mantık mı? Meseleyi tek yönlü olarak ele almak doğru değil. İsabetli bir sonuca varamayız. Kendine göre meselelerin derinlikleri var. Güneydoğu meselesi yakın tarih itibariyle ortaya çıkmış. Bir mesele. Belki bu yönüyle beraberinde getirdiği sürpriz bir kısım hususlar var. Onları bilemiyoruz. Yani Güneydoğu'da küçük problemler başladığı dönemde Mesela Taşşeh-i İdris dönemi diyecek olursanız, bu dönemde mesela hallediliyor. Cüzi küçük bir kısım hadiseler olmuştur muhakkak. Bedi tarafta da olmuştur. İstanbul'un güveyinde de olmuştur bu. Bolu'nun dağlarında da, Çamlıbel'de de olmuştur. Adana yaylalarında da olmuştur. Benim meseleyi mücerred bir farza bağlayarak ifade etmiyorum. Olmuş vakalara imada bulunuyorum. Her yerde bazı küçük şeyler olmuştur. Her da olmuştur bunlar. Ve münhasırın bizim devletimize mahsus değil yani. Osmanlı Devleti'ne de mahsus değil. Selçuklara da münhasır kalmamış. Eyyubilere de münhasır kalmamış. Zengilere de münhasır. İlhanlara da münhasır kalmamış. Roma Devleti de aynı şeyi yaşamış. Makedonya'da da aynı şeyler yaşanmış, başka yerlerde de Avrupa'da da aynı şeyler yaşanmıştır. Ama hadiseler küçük olduğu için, lokal olduğu için bastırılmış, yeniden çark ve düzen nasıl işlemesi lazım geliyorsa öyle işlemeye başlamıştır. Bazen belki güçle, kuvvetle müdahale edilmiştir. Fakat şunu bir kere daha vurgulamak lazım. Şiddetler onun nerede başvurulması gerekli olduğu hususu belirlenmezse iyi belirlenmezse meseleyi çözmeden daha ziyade problem doğurmuştur. Şiddet şiddet doğurmuştur. Şiddet nefret doğurmuştur. Şiddet kin doğurmuştur. Şiddet hiddet doğurmuştur. Ve bu sadece o şiddetin o hiddetin temsil edildiği döneme münhasır kalmamış. Arkadan gelen nesillere de intikal etmiştir. Arkadan gelen nesiller tevarüz etmişlerdir onu. Atalarımıza böyle yapıldı, dedelerimize böyle yapıldı, bize böyle yapıldı, milletimize böyle yapıldı denmiştir. Bu açıdan şiddetin kullanılması, baskının kullanılması,